Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatü vesselam ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l athar ve ala jami'il anbiya'i vel mursalin el Kıymetli kardeşlerim, Sireti Enbiya yürüyüşümüz devam ediyor. Bugün inşallah dokuzuncu dersimizi icra etmiş olacağız hatırlarsanız ilk beş derste usul üzerine bazı şeyleri konuştuk çünkü bu yürüyüş uzun bir yürüyüş ve çok önemli meseleler var önümüzde bu önemli meseleleri kendi dünyamıza da doğru taşıyabilmemiz için başlangıçta usule ait bazı şeylerin biraz daha netleşmesi gerekiyordu Elhamdülillah bize yetecek oranda biz bazı şeyleri öğrendik. Tabii ki her şeyi konuşamayız, her şeyi burada söyleyemeyiz ama en azından bize lazım olabilecekleri şimdilik aldık. Bundan sonraki süreçte de ara ara usule ait bazı şeyler yeri gelince tekrar da edilebilir, söylenmemişse de değinilebilir. Beş dersin sonrasında biz üç derste Hazreti Adem babamız ile alakalı yaptık bugünkü dördüncü dersimiz Hz. Adem ve Hz. Havva ile alakalı biraz da Hz. Adem'in iki oğluyla alakalı böylelikle dört derste Hz. Adem faslını bitirmiş olacağız Allah nasip eder de haftaya ulaşırsak varırsak Hazreti İdris'ten de devam etmiş olacağız duamız Temennimiz, niyazımız şu olsun ki Cenab-ı Hak öğrendiklerimizden bizi daha fazla istifade ettirsin. Sadece bilgi değil bizim derdimiz. Şu anda onu her yerden alabilirsiniz. Biz aslında şu anda yapmaya çalıştığımız birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmektir. Bunun için babamızın ocağındayız. Hz. Adem'in üzerinden bu hakkı ve sabrı tavsiye etme adına ...bir şey öğrenmeye çalışıyoruz. Onun için hep bu manada bir gayretimiz olsun. Elimizden geldiğince kendimizi... ...neme lazımcılıktan kurtaralım. Bu artık umumi bir belaya dönüşmüş bir vaziyette. Yanı başımızda zulümler oluyor, haksızlıklar oluyor... ...münker oluyor, kötülük oluyor. Ama öyle bir telkinde bize bulunu, bulunulduğu için... Başımızı eğip çıkıp gidiyoruz. Kimse kimseyi hak adına, hakikat adına uyarmıyor. Emri bil maruf ve nehi anil müker görevi tam anlamıyla icra edilemiyor. Biz bu hakikati de bir yönüyle peygamberler üzerinden öğrenmek durumundayız. Öğrenip birbirimize bu sorumluluğumuzu elimizden geldiğince de hatırlatmak zorundayız. Allah bu uğurda da yar ve yardımcımız olsun. Bugünkü dersimizin serlevhası nimet yurdundan zahmet yurduna Hazreti Adem olacak. Bu serlevhanın Kur'an'dan kaynaklandığını muhakkak anlamışsınızdır. Çünkü geçen derslerde verdim o ayetleri. Taha suresindeki ayetlerde Rabbimiz Hazreti Adem ile Hazreti Havva'ya cennete yerleşin dedikten sonra bazı uyarılarda bulundu. Dedi ki oraya yerleşin ama şeytan sizi sakın oradan çıkartmasın, sizin ayaklarınızı kaydırmasın. Eğer şeytan sizi oradan çıkarırsa yorulursunuz, sıkıntı çekersiniz yani zahmete düşersiniz. Ama eğer cennette kalırsanız burada acıkma yok, çıplak kalma yok, susuzluk çekme yok, sıcaktan bunalmak yok yani zahmet yok. Çünkü siz nimet yurdundasınız eğer nimet yurdunda kalmaya devam ederseniz nimetler yağacak sizin üzerlerinize ama çıkar da bu yurttan zahmet yurduna giderseniz burada size verilen nimetlerden mahrum kalacaksınız dedi ve ne yazık ki Hazreti Adem ile Hazreti Havva nimet yurdundan çıktılar ve zahmet yurduna geldiler ve biz de şu anda o zahmet yurdundayız neler neler çekiyoruz neler neler de çekeceğiz Allah bu zahmet yurdunda hepimizin yar ve yardımcısı olsun Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın şeytan vesvese vererek onların ayağını kaydırıp onları bu zahmet yurduna getirdiği andan itibaren de zahmet başladı şimdi bir birazdan biraz daha ayrıntılarını göreceğiz ayrı ayrı yerlere indiler birbirlerini bulmaları zaten büyük bir zahmet oldu birbirlerini ararken cennet hasreti ve özlemi yüreklerinde çok derin bir biçimdeydi o cennetin hasretini çektikleri anda yıllar süren bir arayıştan sonra birbirlerine kavuşunca Birbirleriyle o kavuşmanın arkasından nesilleri çoğalıp nesilleri ortaya çıkınca çok büyük de bir imtihanları oldu zahmet yurdunda. O imtihan öyle bir imtihandı ki iki evladı birbiriyle kavgaya tutuştu. Biri katil biri maktul oldu. Biri küfür üzere öldü biri de mazlumen öldürüldü ve zahmet yurdunun en dehşetli, en ağır imtihanı olarak da evlat imtihanıyla karşı karşıya kaldı. Buradan biz bir şey öğreniyoruz aslında. Bildiğimiz bir şey bir daha tekrar etmemizde fayda var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi zaten bize belaların, musibetlerin, imtihanların en ağırlarına peygamberler muhatap olurlar. Sonra da Allah'a yakınlık derecelerine göre diğer insanlar olurlar. Peygamberlerde bu bu imtihanların en üst düzeyde görüyoruz zaten en ağır imtihanlara onlar maruz kaldı. Ancak imtihanların en ağırı nedir diye sorarsanız çok rahat bir biçimde biz şunu söyleyebiliriz. En ağır imtihan da evlatla imtihan. Ve peygamberlerin çoğu da bu imtihanla karşı karşıya kaldılar. Hazreti Nuh oğlu Kenan'la böyle bir imtihanı yaşadı. Hazreti İbrahim yıllar yılı evlatsızlık imtihanı yaşadı sonra İsmail'ine arkasından ishakına kavuştu. İsmail'le bir babanın takatlerini zorlayacak bir kurban hadisesi ki o da bir imtihandı o imtihanı yaşadı. Hz. Yakup evlatlarıyla imtihan yaşandı hem de ne imtihanlar neler neler bu sireti enbiya derslerinde göreceğiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir baba olarak yaşanabilecek imtihanların en ağırlarını yaşadı. Yedi tane evladından altı tanesini kendi elleriyle toprağa verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla evlat imtihanı çok zor bir imtihan. Varlığıyla zor, yokluğuyla zor. iman etmeleriyle zor, inkar etmeleriyle zor. İman etmeleriyle niye zor diye belki aklınıza gelebilir. İşte Hazreti İsmail iman etmiş bir evlattı ve Hazreti İsmail peygamber olacaktı. Ama neler neler yaşadı Hazreti İbrahim onun üzerinden onları da göreceğiz zaten ilerleyen derslerde. Hal böyle olunca bu imtihanları... Yaşayan insanların dönüp dönüp peygamberlerin üzerinden bu hakikatleri duymaları lazım. Evet hiçbirimiz Hazreti Nuh değiliz. Onun kadar dayanabilmemiz, takat gösterebilmemiz de mümkün değil. Ama bu imtihanları yaşayan yaşadı, yaşayan da yaşayacak daha. Biz eğer bunu bilir ve bu manada bazı şeylerin farkına varırsak daha farklı bir biçimde bu imtihanları yaşama adına Hazırlıklı oluruz ve Allah'ın izniyle de yüzümüzün akıyla bu imtihanlardan geçmiş oluruz. Şöyle bir dua edelim bence şurada tam yeri gelmişken biliyorum bazı kardeşlerimizin evlatlarıyla çok ağır imtihanları var. Allah bu imtihanları olan kardeşlerimize yardım eylesin. Bizi de öyle imtihanlarla imtihan etmesin. Ne bizi evlatlarımızla ne evlatlarımızı bizimle Allah mahcup etmesin. İnşallah bize bu ağır imtihan eğer yaşatılacaksa yaşanmışsa yaşayanlar varsa onların da imtihanlarını en yakın zamanda hafiflesin. Şimdi aziz kardeşlerim önemli bir bahse girerek bugünkü dersimizi başlatmak istiyorum. Bakara suresinin 36. ayetinde şeytanın Hazreti Adem'i kandırması anlatılırken Şöyle bir ifade kullanır Rabbimiz. Fezellehuma Fe şeytanu anha. Şeytan o ikisinin ayağını kaydırdı. Buradaki fezelle zelle ifadesi sonra bir kavram olacak biliyorsunuz. O zelle peygamberlerin hatalarıyla alakalı Kur'ani bir kavramdır. Ve çok önemli bir kavram ki bundan sonraki süreçte de önümüze çokça çıkacak. Zelle ayağa kaymak, sürçmek, hata etmek ve yanılmak anlamlarına gelir. Genişçe bir konu o konunun hepsini zaten detaylıca burada işleyemeyiz. Ancak ne olduğunu anlayabilmemiz için bir hususu hatırlamamız lazım. Şuraya bir bakalım peygamberlerin... Ortak sıfatları bunlar 5 tane sıfat sayılır zaten sıdk emanet tebliğ fetanet ve ismet sıdk doğruluk emanet emin olmak tebliğ mesajı iletmek fetanet çok farklı şeyler de söylenir ama ben bunu tercih ediyorum aklı selim ile hareket etmek ismet ise günahlardan korunmuş olmak. Bütün peygamberler için bu sıfatlar ortak hepsi için bunları konuşabiliriz. Biz zelle meselesini konuşacaksak bu son kavram üzerinden konuşmak durumundayız. Nedir İsmet kavramı onlar korunmuşlar Allah onları seçme insanlar ısmarlama insanlar insanlık içerisinde en hasları en iyileri olarak seçilen insanlar olduğu için onları her türlü hatadan günahdan koruyor. Ama hatadan koruması demek peygamberlerin hata işlememeleri anlamına gelmiyor. İşte bakın Hazreti Adem üzerinden gördük diğer peygamberleri de göreceğiz. Ancak biz onların işledikleri hataları biraz belirginleştirmemiz lazım kafalarımızda ki peygamberler hakkında olumsuz bir kanaat ya da olumsuz bir düşünce zihinlerimizde oluşmasın. Ben burada belki saatlerce konuşulması gereken bir meseleyi şöyle bir tabloyla size takdim edeceğim. Bakın altlarını inşallah siz dolduracaksınız. Çünkü uzun uzun izahlar gerekiyor ama söyleyip geçeceğiz. Peygamberler hata eder ama hatada ısrar etmezler. Bu birinci madde. Peygamberler hata eder ama aynı hatayı İki kere işlemezler. Diyelim ki Hazreti Adem biraz önce cennetten çıkma meselesiyle alakalı bir şey işledi. Aynı hatayı bir daha işlediğini göremezsiniz. Hazreti Musa vurdu, adamı öldürdü. Aynı hatayı bir daha göremezsiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Ümmü Mektûm'u gördüğü zaman yüzünü ekşitti. Biraz hoşnutsuz bir ifade ortaya çıktı. Aynı hatayı bir daha göremezsiniz hatta aynı hataya düşme ihtimali olan sahabelere aleyhissalatü vesselam Efendimiz aman dedi aman ben bir defa yaptım Allah beni böyle ikaz etti sakın ha ona yaklaşmayın diyerek uyardı dolayısıyla zelle meselesini ve o zelle meselesinin ortaya çıkmasının daha doğrusu korunma meselesinin ortaya çıkmasının en önemli meselesi olan ismet meselesini bizim doğru anlamamız lazım. Peygamberler bir iki kere hata eder ama defaatle hata etmezler uzun bir ömür yaşar her peygamber için bir iki tane zelleden bahsedilebilir öyle her peygamberin haşa on tane yirmi tane otuz tane olmaz bizim hayatımızın sonuna kadar elli tane hatamız olur ama peygamberler söz konusu olduğu zaman bir iki tane olur çok fazlaca olduğuna şahit olmayız. Önemli olan bir madde bakın dördüncü madde peygamberler işledikleri hatayı düzeltmeden öylece bırakmazlar. Kesin düzeltilir. Allah onu düzeltir çünkü onların örneklik adına bir durumu vardır. Hata hata olarak kalsa Allah korusun başkalarına da o hata örnek olacağı için düzeltilmeyen bir hata yoktur peygamberlerin hayatında. Eğer bir şey olmuşsa, bir zelle var mı, olmuşsa Allah anında ona müdahalede bulunmuş ve onu düzeltmiştir. Sonuncusu da şu peygamberler o hataları ile birçok mesajın ulaşmasına bir mesile olurlar. Hatırlayın geçen dersini. Hazreti Adem'le Hazreti Havva'yı işledik. Cennetten çıkmalarına sebep olan o ayak Kaymalarını sürçmelerini işledik bir sürü tevbeyle ile alakalı meseleyi konuştuk. Hangi peygamberin bu noktada bir zellesini konuşsak o zelle onlarca mesajı bize iletir. Dolayısıyla o hataların zellelerin anlatılması boşuna değildir. Bunu da hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Bu önemli bir bahisti bu bahsizse başlangıçta vermek istedim. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bir husus var ki geçen ders biraz bence üzerinde durmadan geçtik. Söyledim ama tam sanki böyle üzerine durup altını bir çizmemiz gerekiyordu o meselenin, meselenin bana göre çizilmediği anlamına geldi. Onun için tekrardan oraya bir sizi götürmek istiyorum. Ayakları kayıp şeytanın vesveselerine kanıp Hazreti Adem'le Hazreti Havva o yasak ağaca Do, ağacın meyvesini yedikten sonra biliyorsunuz elbiseleri sıyrıldı çok utandılar derin bir pişmanlıkla hatalarını savunmadan Rablerine yöneldiler o yönelişi Kur'an bize anlatırken bir takım kelimeleri Allah'tan alarak o kelimelerle Rabbine yakardığını ve o yakarışı da Allah'ın kabul ettiğini yani tevbesinin kabul ettiğini okuyoruz biz ayetlerden. Hazreti Adem'in Allah'tan aldığı kelimeler bahsi bizim tefsir kitaplarımızda sayfalarca anlatılır. Nedir o kelimeler? Kimisi şu demiş kimisi bu demiş oraya da girersek bir sürü şey konuşabiliriz. Ama o kelimelerin temelinde ne olduğunu yine biz Kur'an'dan öğreniyoruz. Araf suresinin 23. ayeti ikisi beraber Allah'a yakarıyor. Diyorlar ki Adem ile eşi ey Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Burada o zulm ettik sözü o kadar önemli ki ve alınan kelimelerin zemininde bunun olduğu hakikatini öğrenebiliyoruz biz. Eğer bizi bağışlamaz bize merhamet etmezsen mutlaka biz. Ziyana uğrayanlardan oluruz. Hiçbir tane savunma yok. Geçen ders gördük. Şeytan böyle yaptı onun için biz böyle davrandık. Şu oldu bu oldu bir sürü şey söyleyebilirlerdi. Hiç bunu söylemediler. İkisi beraber dediler ki biz nefislerimize zulmettik. Bu ifade size bir şey hatırlattı mı? Aynı duanın farklı bir biçimde bir karşılığını balığın karnındaki Yunus'tan da okuyoruz aleyhisselam. O duanın muhteveyatına uygun bir biçimde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi taif dönüşündeki duasında okuyoruz. Dolayısıyla biz aslında peygamberlerin o zellelerinin arkasından Allah'a yakarmalarıyla kadar olarak çok önemli bir şey yakalıyoruz orada. Rabbimiz kulunun günah işlememesini değil bu mümkün de değil yazgısı kirlenmek insanın ne kadar davranırsa davransın insan kire bulaşır günaha bulaşır bunu Rabbimiz bizden beklemiyor zaten asıl bizden beklediğini biliyor musunuz düştün değil mi sürçtün çamura battın günaha düştün neyse artık bu sakın orada debelenip durma ve sakın bir şeylere de havale etme Gençtim onun için oldu falanca beni kandırdı onun için oldu. Yanlış arkadaşa uydum onun için oldu. Şu şu olmadığı için oldu. Böyle olduğu için oldu. Bu internet var diye o beladan dolayı oldu. Hiçbir şeye bunların hiçbir tanesinin bir karşılığı yok Allah katında. Bahaneye sarılma ne di orada ben nefsime zulmettim de. Zalim oldum Allah bir yerde beni konumlandırdı. Zulüm bu biliyorsunuz. Allah'ın konumlandırdığı yerden o şeyi aşağıya da yukarıya sevk etmektir. Allah beni bir yerde konumlandırdı ve bana bir konum verdi ve ben o konumu koruyamadım. Şeytanın adımlarını izlememeliydim. Allah'ı dost edinmeliydim ama ben şeytanı dost edindim de. Kimselere fatura etmeden kendini eksene al ve öyle değerlendir ancak öyle değerlendirirsen. Allah senin tevbeni kabul eder. Odur zaten derin bir pişmanlık. O pişmanlıkla olan olacak zaten. Dolayısıyla burada Hazreti Adem'in öğrendiği kelimeler bahsinden bu bilgiyi de unutmamamız gerekiyor. O hata işlendi. Ne dedi Rabbimiz? Bakara suresinin 26. ayetinden okuyoruz. Bunun üzerine bir kısmınız diğerine düşman olarak ininiz. Sizin için yeryüzünde barınak ve belli bir zamana dek yaşamak vardır dedik. Rabbimiz diyor ki inin birbirinize düşman olarak. Kim var şimdi cennette? Hazreti Adem var, Hazreti Havva var, şeytan var. Üçünü de indiriyor Rabbimiz yeryüzüne. Bazılarına göre bazı tarihi rivayetlerde o var, Kabil. Cennette olmuştur falan diye böyle bir bilgi doğru değil. Bu bilgiyi doğrulatacak hiçbir kaynak da yok elimizde, hiçbir delil de yok. Biz üçünün beraberce indirildiğini biliyoruz ve zahmet yurduna indiriliyorlar. Nereye indiriliyorlar? Kur'an bu bilgiyi vermiyor bize. Hazreti Adem'in dünya hayatıyla alakadar olarak neleri anlatıyor bize? iki mesele dışında bir şey anlatmıyor bize kaç yıl kaldığı, nasıl yaşadığı, neler yaptığı, dünyanın neresine gitti, nelerle karşı karşıya kaldı? Bu bilgilerin hiçbir tanesini ne Kur'an'dan okuyoruz ne hadislerden okuyoruz. Mesela bakın ilginç bir şey. Hadislerin hiçbir tanesinde biz Hz. Adem'in oğullarının adının Habil ile Kabil olduğunu da okumuyoruz. Bu bilgi hadislerin bize verdiği bir bilgi değil. Biz bu bilgiyi tarihi kaynaklardan okuyoruz. Tarihi kaynakların çoğunluğu çoğu da bu bilgileri İsrailiyat'tan alıyor. İsrailiyat'a yaklaşımımızı geçen ders söyledik zaten tekrardan girmeye gerek yok. Ancak biz bilelim ki Kur'an Hazreti Adem'in dünya hayatına dair detay vermiyor bize. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de vermiyor bize. Ama biz verilenler çerçevesinden bazı şeyleri okumaya çalışacağız. Şimdi biz tarihi de bu noktada tabii ki yardımcı bir kaynak olarak kullanacağız. Nereye indiriliyor? İki şeyi söyledi Kur'an söylüyor dedim onu da söyleyeyim. Birincisi Kabe'nin ibda meselesini söylüyor. İkincisi ise işte Hazreti Adem'in çocuklarının o mücadelesini yani Habil ile Kabil'in mücadelesini söylüyor. Tarihi kaynaklar derler ki Hazreti Adem Hindistan'a Hazreti Havva ise Cidde'ye indirildi. Peki şeytan nereye indirildi? Şeytan da herhalde birisi fas düşmanı falan mıydı neydi bilmiyorum ama tuttu onu da şeytanı da İsfahan'a indirmiş oldular. Şeytan da İsfahan'a indi. Şuradan ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şurası Hazreti Adem'in indiği yer. Hazreti Havva'nın indiği yer zaten cidde orada gözüküyor. İsfahan'da şuralarda bir yerde zaten. Evet İsfahan'da şurada. Bu bilgi tarihi bir bilgi olarak bizim kaynaklarımızda var. Bu Sri Lanka bizim kaynaklarımızda Serendip diye geçen yer Hindu, Biduz, Budist kavra kaynaklarında da o bilgi var. Adem Dağı diye bir dağ da var burada. Onunla alakalı birçok şey de okunlu, okunabilir tarihi kaynaklarda. Ama biz Taberi'de bir başka rivayet daha okuyoruz. Hazreti Adem'in... Yine Mekke bölgesine Seyrul Kebir diye bilinen onu da ben biraz daha yakın bir şeyde size göstermek istiyorum. Şöyle Taif ile Mekke arasındaki bir yer oraya indirildiği söyleniyor ki o bölgenin adı Dehna. Dehna bölgesine indirildiği söyleniyor. Ama bütün tarihi kaynakların bize verdiği bir bilgi var. Beraberce inmiyorlar Adem ile Havva. O zahmet yurdunun ilk zahmeti olarak da birbirlerini aramaya başlıyorlar. Ve bu arayış epey bir zaman sürüyor. Ne kadar tarih olarak bir şey söyleyemeyiz ona ama yine tarihi kaynaklarda var. O kadar detaylara biz girmeyelim ama epey bir zaman aradıktan sonra Arafat'ta buluşuluyor. Şurası Cebelur Rahme, Cebelur Rahme denmesi de yani Rahmet Dağı denmesi de bundan zaten bölgeye Arafat denmesinin de iki sebebi var biliyorsunuz sebeplerinden bir tanesi Adem aleyhisselamla Havva aleyhisselamın burada buluşmaları birbirlerini buldukları zaman tanıdıkları için oraya tanışma meydanı diye Arafat dendi bir diğer rivayet de Hazreti İbrahim'e Hazreti Cebrail haccın menasikini öğrettikten sonra buraya getiriyor hel arefte İbrahim Anladım mı? Söylediklerimi kavradım mı diye soruyor. O da neam araftu diyor. Bundan dolayı oraya arafat deniyor. İki rivayette doğru olabilir. Ama bildiğimiz bir hakikat var ki burası Cebelur Rahme Adem aleyhisselamla Havva validemizin buluştuğu yer. Bu tepede rahmet tepesinin tam bir, görünen o işaret yeri ki ben orayı size biraz anlatmak için yakın bir resim getirdim size. Şurada. Şimdi böyle değil üzerinde başka şeyler var bu biraz eski bir resim cebel Rahme'nin tam tepe noktası. Bu noktanın ya da bu taşın herhangi bir kutsiyeti var mı? Yok. Sadece mekan kaybolmasın diye konulmuş bir işaret taşıdır. Herhangi bir kutsiyet atfetmek ya da başka bir şeyler söylemek doğru değil. Tarihi hiçbir kaynakta zaten buna ait bilgi yok. İşte bu cebel Rahme'de insanlık... İlk kez burada başlayan bir yürüyüşle devam edeceği için bizim için de rahmet tepesinin böyle insanlığın ana rahmi gibi önemli bir özelliği olduğu bilinciyle yaklaşırız biz meseleye. Burada Hz. Adem ile Hz. Havva buluştuktan sonra birleştikten sonra Müzdelife'ye doğru yürüyorlar. Müzdelife biliyorsunuz kelime anlamı da yakınlaşmak yaklaşmak anlamına geliyor orada insanlığın ilk tohumu atılmış oluyor yani Hazreti Adem'le Hazreti Havva dünya evine orada giriyorlar ve insanlık nesli orada başlamış oluyor zaten Müzdelife ye isim olarak Müzdelife denmesi de biraz bundan kaynaklanıyor işte görüldüğü gibi bu noktadan sonra yepyeni bir hayat başlıyor artık dünya hayatı böylelikle Hazreti Adem için ve Hazreti Havva için başlamış oldu. Biz o dünya hayatının başlangıç sürecinde bir hadiseye şahit oluyoruz. O da şu Hazreti Adem cennette iken meleklerin bir beytin etrafını tavaf ettiklerine şahit oluyor. Ve dünyaya geldiği zaman da o hali özlüyor ve Rabbimize bundan dolayı bir yakarışta bulunuyor. Ya Rabbi yeryüzünde de bir mabet olsa biz de o mabetin etrafında tavaf etsek diye bir talepte bulununca Rabbimiz müsaade ediyor. Ya meleklerine yaptırtıyor ya bizzat Hazreti Adem'in kendisi yapıyor. Kur'an yine bu ayrıntıları vermez. Sadece Kur'an'ın verdiği Ali İmran suresi 96. ayette alemlere bereket kaynağı olarak yeryüzüne konulan ilk evin Bekke vadisindeki Kabe olduğunun bilgisini bilgisini veriyor. Bu bilgiyi bize yeryüzünün ilk mabedinin Kabe olduğunu söylüyor zaten. Ben onunla da alakalı size şöyle bir resim göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın 3 süreç var Kabe'nin. İbda süreci ihya süreci inşa süreci İbda süreci Hazreti Adem'le başlıyor. İbda başlangıç demek biliyorsunuz. Kabe'nin Aşağı yukarı o zamanki şekli de böyle görüldüğü gibi üstü açık iki tane de kapısı var. Hem buradan hem karşı taraftan bu ta Aleyhisselatu vesselam efendimize yakın bir zamana kadar da devam etti. Sonra Mekkeliler bu yapıyı bozdular ne yazık ki. İhya sürecinin banisi Hazreti İbrahim'dir. Bunun da delili Kur'an Bakara suresi 124 aynen bu temeller üzerine kuruldu Hazreti İbrahim'in Kabe'si de. Ebatlar aynıdır temellere zaten inmiyor Hazreti İbrahim biliyorsunuz. İni Hazreti Adem'in bıraktığı temeller üzerinden binayı kaldırıyor. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 35 yaşına geldiğinde sel sularından doğal bazı hadiselerden dolayı yıpranan Kabe'yi Mekkeliler daha Efendimizin nüvvetine 5 yıl var biliyorsunuz yeniden inşa etmeye karar verdiklerinde o günkü adamlar bugünkilerden daha dindar diyeceğim bazıları kızıyor bu cümleme ama söylemek durumundayım. Daha dindar sebebi de şu dediler ki biz Allah'ın evini yapacağız. Allah'ın evini yaparken bu eve faiz paralarıyla fuş paralarıyla elde edilen kazancı sokmayalım. Ve bir helal sandık oluşturdular müşriklerden bahsediyoruz dikkat buyurun. Bir helal sandık oluşturdular oluşturdukları o helal havuzda helal sandıkta da para biriktirdiler. O parayla inşaat malzemesi aldılar ve Kabe'yi öylece yaptılar. Ama topladıkları para tam anlamıyla bu yapıya yetecek kadar olmadığı için yapı biraz kısaldı. Hazreti İbrahim zamanındaki Kabe yaklaşık iki iki buçuk metre kısaldı. Orası kaybolmasın diye de bu hatim duvarı konmuş oldu oraya. Aslında şu hatim duvarının büyük bir kısmı Kabe'nin içinden sayıdır. Bu bir rahmetti tabii ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her Kabe'nin içinde namaz kılan buna muafık olamayacağı için Ayşe anamızın da bir gün elinden tuttu. Burada götürdü namaz kıldırttı ve dedi ki burada kılınan namaz Kabe'nin içerisinde kılınan namaz gibidir. Dolayısıyla bu ümmete bir rahmet yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isteseydi tekrardan Kabe'yi eski haline getirebilirdi. Hatırlayın Abdullah İbn-i getirdi. Abdullah İbni Zübeyr hilafeti sürecinde aslında Kabe'yi eski haline yani İbrahim Aleyhisselam'ın yapısı şekline getirdi ama sonraki süreçte yine Efendimizin bıraktığı gibi bırakılmış oldu. Şimdi Adem Aleyhisselam'ın Kabe'yi de inşa etmesinden sonra nesillerin çoğaldığını görüyoruz. Nasıl çoğalıyor ona ait sadece bir vurguda bulunacağım. Biz o çoğalan nesillerin üzerinden Kur'an'ın isim vermediği ama Adem'in iki oğlu diye bahsettiği Habil ile Kabil kıssasını Maide suresinin 27 ile 31 ayetleri arasında 5 ayette okuyoruz. Ayetleri burada da birazdan okuyacağız benim güzel kardeşlerim. Şuna dikkat edin Allah bizi şeytana karşı uyardı ya şeytan bizim rakibimizdir haşa Allah'la kıyas edilmez Allah'ın karşısına da konmaz şeytan şeytan insanın amansız düşmanıdır o amansız düşmanımıza karşı Allah bizi uyardı ya bazı şeyler söyledi ya Adem aleyhisselam da o uyarılardan alacağını aldı şimdi biz Habil ile Kabil arasındaki kıssayı okuduğumuzda ilginç bir şey görüyoruz uyarılar neredeyse aslında şeytan yine o uyarılar üzerinden Adem oğullarını kandırıyor demek ki kıyamete kadar bu öyle devam edecek zaten onun için Allah bizi uyardı zaten onun için Allah bizi o amansız düşmanın nerelerden bize saldıracağına dair çok önemli ipuçları verdi eğer iyice ders çıkarabilirsek hatırlayın yine şeytanla o mücadeleyi anlattığımız ayetlerde şeytan İhlas üzere olan muhlis kullara zarar veremeyecek. Eğer ihlas üzere olursak o bütün telkinlerden vesveselerden kendimizi kurtarmış olacağız. Bu bilgiyi bilerek Habil ile Kabil kıssasını okumuş olalım. Ne diyor Rabbimiz? Peygamberine hitaben diyor. Onlara Adem'in iki oğlunun haberini bir hak... Bir gerçek olarak bil hak diye geçer zaten ayette bir hakikat olarak anlat. Niye özellikle bunu söyledi? Çünkü burada bir sürü konuşulan var. Kur'an işin en doğrusunu söylüyor. En doğrusu neyse ona ait o gerçeği de peygamberinin diliyle o günkü topluma iletiyor. Biliyorsunuz ayetler Maide süresinde Maide süresi medeni bir süre. Medeni bir sürede Yahudiler var orada bir sürü bu olay konuşuluyor zaten biliniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşulan ve bilinen bir olayın hakikatini Rabbisinin kendisine bildirmesiyle bildiriyor. Ayette biz iki oğlun ismini okumuyoruz Adem'in iki oğlu ne olmuş ne bitmiş bunu da bilmiyoruz. Kur'an bu detayları bize vermiyor mekanı vermiyor hadiseyi vermiyor öncesine ait bir sürü tarihte anlatılan olayların hiçbir tanesini vermiyor bize. O iki oğlun olayını anlat diyor ve sözü şuradan devam ettiriyor. Hani birer kurban takdim etmişlerdi de birisinden kabul edilmişti bir diğerinden de kabul edilmemişti. Burada biz öncesine ait bilgileri sadece tarihi bilgilerden öğreniyoruz. Ama Allah bu meseleyi bize anlatırken Rabbimiz bu detaylara bizi götürmüyor olayın nihayetini mesajlarıyla bize vermiş oluyor. Burada bir şey öğrendik dikkat ettiyseniz kurban ibadetini öğrendik ne kadar eski bir ibadet bu ibadet insanlığın ilk yaşıyla alakadar insanlık kadar eski bir ibadetten bahsediyoruz ancak burada kurban deyince bizim aklımıza hemen bizim kurbanlıklarımız gelmesin kurban Allah'a yakınlığın bir ifadesi olarak Allah yolunda bir şeyleri feda etmektir burada da o anlamda kullanılıyor tarihi bilgilerde detayları veriyor zaten bize Habil hayvancılıkla uğraşan birisi Kabil Ekinle tarımla uğraşan birisi Habil hayvanlarının içerisinden en iyisini kurban olarak Allah'a takdim ediyor. Kabil ise işte ekinlerin içerisinde dostlar pazarda görsün diye bir miktarını seçip götürüyor. Allah da gönülden verileni kabul ediyor. Gönülden verilmeyeni ise kabul etmiyor. Ayette devam ediyor. Kurbanı kabul edilmeyince Kabil'in. Neden olduğuna geleceğiz şimdi dedi ki andolsun seni öldüreceğim. Diğeri de yani Habil de ona dedi ki ancak Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Bana kızma dedi Habil ben, bana bir fatura edeceğim bir şey yok. Ancak dikkat edelim Kabil Habil'i öldürmeyi söylediği anda bile o niyetini açıklamasına rağmen orada halen Habil'in bir gayreti var. Acaba hakikati ona ulaştırabilir miyim? Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder sözü. Habil'in öldürülmek üzere olsa bile hakkı hakikati duyurma adına bir sorumluluktur. Nasıl kabul edilmiş kurbanlıklar bunu biz bilmiyoruz. Tarihi bilgiler yine söylüyor gökten gelen bir ateş yaktı işte kurbanını diğerini yakmadı. Ama Hazreti Adem içlerinde onların belki de Hazreti Adem'in verdiği bir bilgiydi o manada. Burada meselenin nereden kaynaklandığını çıkarabiliyoruz. Kabil'in ocağını batıran şey neydi benim güzel kardeşlerim? Haset. Şeytanın ocağını batıran hastalığın adı kibirdi. Kabil'in ocağını batıran hastalığın da haset olduğunu gördük biz. O haset öyle bir hale geldi ki kendi öz kardeşini öldürmek durumunda kaldı haset dediğimiz hastalık zaten yapılana zarar veren bir hastalıktır hem yapana verir zaten yapana verdiği kadar yapılana da zarar veren bir hastalıktır peki yapanı anladık yapılan niye zarar görüyor çünkü öyle bir hain bakışlar var ki o bak hain bakışlar karşıdaki insana da zarar veriyor şimdi anladık mı ve min şerri hasidin iza haset ayetinin ne anlama geldiğini her hasetçinin şerrinden de Allah'a sığınırım. Neden? Çünkü hasetçi yakar adamı yakar. O hain bakışlara eğer tedbir alınmazsa ve hasetçi ile aradaki mesafe eğer ayarlanmazsa o hasetçinin haseti adamın ocağını batıracak bir noktaya gelir. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Şimdiye kadar biraz belki teknik oldu sizi, sizi biraz sıktık herhalde ama şimdi önemli bir noktaya geleceğiz. Böyle bir uykularınızı açın. Bu haset meselesi yeri gelmişken biraz üzerinde durulması gereken bir mesele. Genelde biz hasetle kıskançlığı aynı anlamda kullanırız Türkçede ama bu yanlış. Kıskançlık insanın elindekini sakınmasıdır. Haset bir başkasının elindekine göz dikmektir haram olan o diğeri ve insanı yakan da o çünkü bir başkasının elindekine göz diktiğiniz andan itibaren haşa çok farklı yerlere kayıyor iş mesela on kez belki haşa diyerek bir cümle kurmamız gerekecek ama hakikati bu aslında hasetçi farkına varıp ya da varmadan şunu söylemiş oluyor Allah'ım sen işini bilmiyorsun haşa. Eğer işini bilseydin ona değil bana verirdin. Her hasetçi aslında bir başkasının elindekine göz dikerken haddi böyle aşıyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü bir başkasına Allah'ın ikram ettiği bir şeyi niye onda var? Bende olması lazımdı, bana vermesi lazımdı, benim olması lazımdı nazarıyla baktığı andan itibaren aslında çok büyük bir Haddi aşma sınırı aşma noktasına geliyor. Dolayısıyla burada haset meselesinden bizim ödümüzün kopması lazım ödümüzün. Ama ne, nasılsa inanın ki o kadar çok yaşıyoruz bunları ve hiçbir şekilde bir tedbir yok. Soruyor İmam-ı Gazali'ye birisi bir talebesi. Üstadım diyor bende hasedin olup olmadığını ben nasıl tespit edebilirim? Bakın i̇mam Gazali şöyle bir tasvir koyuyor ortaya evladım diyor seninle beraber aynı rahlede bulunan arkadaşın şimdi bu aynı rahlede bulunmanın altını çizmemiz durumundayız çünkü onunla alakalı bir mesele bu haset meselesi seninle beraber aynı rahlede bulunan arkadaşının bir başarısını duyduğun zaman ya da senin yanında o arkadaşın övüldüğü zaman kalbinde sıkıntı duyuyorsan sen haset üzeresin şimdi bu üzere bu tanım üzere biz kalkıp bir muhasebe yapalım. Bizim yanımızda bu manada bazı şeyler konuşulduğunda nasıl bir tavrımız oluyor? Nasıl bir hale geliyoruz? Bizim haset meselesinde anlamamız gereken çok önemli bir nokta var benim güzel kardeşlerim. Haset yakınlık arttıkça artan bir hastalıktır nasıl bir tarif etmek istiyorum size benle şu kardeşimin arasındaki mesafe bu kadar aramızda böyle bir mesafe var benim o kardeşime haset etme oranım yüzde ondur çünkü mesafemiz baya fazla bu kardeşimle benim aramdaki mesafe şu kadar oldu benim haset etme oranım aşağı yukarı yüzde yirmi beş civarına gelir Biraz daha yaklaştık hukukumuz arttı bağlarımız arttı başka şeyler yaptık mesela o bağ yaklaştı şu anda benimle bu kardeşim arasında haset etme ihtimalim yüzde elli oldu biraz daha yaklaştım hukuk daha da fazlalaştı yüzde yetmiş beş oldu biraz daha yaklaştım yüzde doksan oldu biraz daha yaklaştım yüzde doksan beş oldu bundan sonraki ilişki nedir biliyorsunuz değil mi şöyle olmak Eş olmaktır erkekle hanım ancak böyle olur libas olmak da budur zaten böyle olduğum zaman haset ihtimali yüzde 99 olur. İtiraz edebilirsiniz hocam eşler de birbirine haset edebilir mi diye ooo hem de nasıl mesela bunlardan bir tanesinde biraz fazla olsun. Mesela diyelim ki hanım biraz fazla maaş alsın siz görün ondan sonra kavgayı. Ya da erkek mesela ailece biraz soylu moylu olsun ve bunu biraz kadına dikte etsin siz o zaman görün onu. Yani bir basmayınca ayağına o çıkmaz ortaya. Ama netice itibariyle yakınlık arttıkça haset etme oranı artıyor. Niye en fazla akrabalar birbirine haset eder şimdi anladık mı? Çünkü yakınlık arttık arttıkça o yakınlığın getirdiği bazı hukuklar insanın içerisindeki o damarı farklı bir biçimde Harekete geçirir ve genel anlamda haset iki alanda çok olur. Nerede biliyor musunuz? Hizmet alanlarında akrabaların içerisinde. Hizmette koşuyorsun işte bir kardeşinde biraz öne çıkma. Çıktığın andan itibaren bir sürü etrafında bu haset noktasında hastalığa bulaşmış insanlar olur. Akrabalar içinde de öyle. Hem de en yakınları işte en yakını daha ötesi var mı? Kabil ile Habil birbirinin kardeşiydi ve onlarda oldu. Onlarda olduysa ki onlar peygamber çocuklarıydı. Hazreti Adem'in terbiyesinden geçtiler. Hazreti Adem onları bu konuda birçok şekilde uyardı. Yine olan oldu ve neticesi nereye vardı görüyorsunuz. Şimdi biz bunu bildiğimiz zaman bazı şeyleri elimizden geldiğince korumaya çalışırız. Peki benim güzel kardeşlerim nasıl kurtuluruz biz haset hastalığından oldu ki bulaştık mesela nasıl kurtuluruz tek bir ilacı var tek bir ilacı bu ilaç size belki ilk kez duyuyorsanız basit gelecek ama o kadar zor ki öyle böyle değil nedir biliyor musunuz hasetin ilacı duadır dua başka bir ilaç yok nasıl dua beş yere Nasıl bu böyle bir anda olabilecek bir şey değil haset edilene dua haset edilen özelliğe dua haset edilenin daha fazlasını elde etmesine dua hasetçinin kendisine dua hasetçinin kendisine fiili dua yaparsa ancak kurtulabilir ya duadan ne var ben dua ederim diyorsunuz da hele şimdi içinizden bir geçirin Kime haset ediyorsunuz? Amca oğluna. Kime haset ediyorsunuz? Falanca komşuya. Kime haset ediyorsunuz şuna? Hele dua edin bakayım edebiliyor musunuz? Edemiyor insan, edemiyor. Tıkanıp kalıyor, edemiyor. Şimdi bir umre sırasında dedim ki arkadaşlara, belki anlatmışımdır bunu size. Ne olur dedim, kime karşı böyle kızgınsanız İçinizde kime karşı böyle derin bir kırgınlık oluşmuşsa ona bir dua edin aradan birkaç gün geçti bir tane hanım kızımız geldi dedi ki hocam vallahi ben edemiyorum kaynanaya dua Kabe'nin karşısına geçiyorum edemiyorum dedim. ben ediyorum ediyorum zorlamıyorum dedim ki kardeşim bak tam da ben bunu istiyorum işte sana evet gerçekten zor ama zorla o kalbindeki o kin bir dağılsın. Dağılırsa edebilirsin. Ve dağıtırsan eğer sırtından bir yük kalkacak. Çünkü kin adamın sırtında bir dağ. Haset de öyle. O haset yakıp kavuruyor adamı. Bir kurtulsa var ya o dünyaya sanki yeni gelmiş gibi olacak. Kolay değil onun için ama zorlayacak o noktada. Bu beş tane duanın anlaşılabilmesi için ben size bir örnek vermek istiyorum. Ahmetle Mehmet kardeş. Ahmet'in Selman isminde bir oğlu var İnşallah böyle yoktur. Şimdi hoca birini anlatıyor diye sakın içinizden şey olmasın öyle temsil veriyorum. Ahmet'in Selman isminde bir oğlu var çok çalışkan ama Mehmet'in tembel bir oğlu var. Yengeler de biliyorsunuz işin içerisinde yengeler karıştırdıkça amca Mehmet... Kardeşinin oğlun yeğenin netice itibariyle başlıyor haset etmeye başlıyor. Şimdi kurtulacak ya nasıl kurtulacak? Birincisi haset edilene dua. Kime haset ediyor? Selman'a. Açacak duas ellerini Allah'ım sen yeğenim Selman'ı şöyle yap böyle yap onu muhafaza et dua edecek bu duayı etmeye başladığı anda bir teker dönse başlangıçta zorlanır çünkü o haset bırakmaz ona o duayı hatta öyle bir şey ki bu haset öyle bir hastalık ki bırak kendisi dua etmesini bir başkası dua etse o duaya amin diyemez amin diyemez ağzından o adi amin gelmez işte dostlar pazarda görsün diye amin dese de içinden demez bu öyle bir şey ama zorladı zorladı zorladı, zorladı duayı etti İkincisi haset edilen özelliğe dua. Selma'nın neyine dua? haset ediyor amca? Çalışkanlığına. Açacak ellerini Allah'ım ne olur. Sen bu yeğenimi daha da çalışkan hale getir. Hafızasını güçlendir. Ona şöyle yap ona böyle yap. Dua ediyor. Dua ediyor o özelliğe dua ediyor. Üçüncüsü haset edilenin daha fazlasını elde etmesine dua. Bakın bunu söyledi. Şimdi de ne diyor Allah'ım diyor sen onu üniversitede birinci yap mesela diyor. Öyle bir başarı ver ki şöyle olsun böyle olsun. Şu anki başarısının kat kat daha büyüğünü ona ikram et. Şöyle ona bu manada yardımda bulun dualarını tekrarlıyor. Sonra kendisine dua Allah'ım beni bu hastalıktan kurtar diye. Sonuncusu da fiili duadır kendisine o nasıl zihnini başka şeyle meşgul etmek. Kurtulamıyor değil mi o etkiden? Kurtulamıyor. Mesafeyi arttırmak. Aman haset duyup da ne ona ne kendime zarar vermeyeyim diye bu manada fiili bir şeyler yapmak. Bu fiili bir şeyler yapmanın en önemli işaretlerinden birisi nedir biliyor musunuz? Hediyeleşmektir. Hediyeleşmek kalplerdeki haseti ortadan kaldıracak bir ilaçtır. Diyelim ki Selman'a Haset ediyor ya amca bir bilgisayar al mesela gönder ona de ki işte başarın daha fazla olsun bak nasıl bu noktada kalbinde bazı sükunetler oluşuyor. Dolayısıyla haset böyle bir şey zor bir hastalık kurtulması da zor bu noktada bazı sıkıntılar da var ama netice itibariyle o zorluğun aşılabilmesi için yolda bu. Bu yolları eğer yapabilirsek ki bunlar için biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam tavsiyeli tavsiyeleri var. Ulema o tavsiyelerin üzerinden bazı şeyleri çıkarıyor. Biz bunların hepsini oradan çıkarıyoruz. Bir cümle okuyacağım ne olur dikkat edin. Şöyle bir dua edebilsek hep beraber. Kimin bahçesine yağmur yağsa. Sanki benim bahçeme yağmış gibi beni sevinenlerden eyle ya Rabbi. Bu duayı bilmem anlatı, anlayabildiniz mi? Kimin bahçesine yağmur yağsa sanki benim bahçeme yağmış gibi beni sevinenlerden eyle. Kimin duası bu? Tercümanın Kur'an olan İbn Abbas'ın duası. İbn Abbas böyle meseleye yaklaşıyor. Kalbinde zerre miktarı kimseye haset beslememek. Çünkü haset kin, kinde kir. Kir tuttu mu kalp o kalp senin bir kalp değil. Kalbinde kimseye kin beslememenin kendisine cennet kazandıracağını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden duyduğu için o büyük insan böyle bir hassasiyeti var. Kimseye bu manada yüreğinde bir şey tutmamak. Kim ne alırsa alsın bir şey kazandı elde etti hatta İbn Abbas sözünün devamında söyler ki ben bir ayeti öğrendiğim zaman duyduğum lezzetin daha fazlasını bir kardeşimin duymasını isterim. Duysam ki o benden daha iyi o ayeti anlamış onun adına da sevinirim diyerek o sevincini ortaya koyuyor. Bütün bunlar aslında haset denilen o derin hastalıktan nasıl kurtulacağımıza dair de bize bir şey gösteriyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim Kabil Habil'e andolsun seni öldüreceğim dedi. Habil ne dedi? Andolsun ki sen öldürmek için bana elini uzatsan bile ben sana öldürmek için el uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. İlk kan böylece işlendi. İlk kan ne için işlendi? Haset için. O zaman anlamakta zorlanmayalım bugün miras için birbirini yiyen kardeşleri gördüğümüzde zorlanmayalım işte bak Allah bize en başta bu meseleyi gösteriyor o kardeşler arasındaki kavganın altında da geçtiğiniz zaman göreceksiniz bütün mesele haset aslında o haset nasıl ki Kabil'in ocağını batırdıysa bugün de o çizgiyi takip edenleri ne yazık ki ocağını batırmaya devam ediyor bu ayette bir şey anlaşılmıyor onu bir anlaşılır kılmamız lazım sanki Habil elini kolunu bağlamış gel beni öldür demiş böyle değil Habil diyor ki sen beni öldürmek için harekete geçsen de ben seni öldürmeyeceğim. Ama meşru savunma hakkını yapıyor. Zaten nasıl öldürüyor diye bilgi dediğimiz gibi Kur'an'da hadislerde yok. Tarihi rivayetlerde uyurken başını eziyor Kabil. Yani böyle bir saldırı yok. Hemen ayetin içerisinden biz o anda olduğu gibi anlıyoruz ama öyle değil. Olayın başka başka boyutları var. Burada Habil'in yaptığını bilmem anladınız mı? Nedir biliyor musunuz Habil'in yaptığı? Ben mazlumiyeti tercih ediyorum. Asla zalim olmayacağım. Sen zalim olsan da ben zalim olmayacağım. Sen zalim olacaksın ama ben mazlum olmayı tercih edeceğim. Mazlum olmak neyi gerektiriyorsa onu yapacağım diyor. Ve onu gerçekten yapıyor. Bunun üzerine sözünü şöyle devam ettiriyor Habil. Ben istiyorum ki sen hem benim günahımı... Hem de kendi günahını yüklenip ateşe atılacaklardan olasın zalimlerin cezası budur. Hem benim günahım beni öldürmekten dolayı işlediğin günah hem de şimdiye kadar işlediğin bütün günahları omuzlayarak gideceksin. Peki neticede ne oldu? Nihayet nefsi onu Kabil'i kardeşini öldürmeye itti ve onu öldürdü. Bu yüzden de kaybedenlerden oldu. Kaybeden kim oldu? Kabil oldu. Öldüren kaybeden oldu öldürülen kazanan oldu hatırladınız mı bu cümle bir şey hatırlattı mı Kur'an kime kayıp kime kazanç diyor ona ait Amer ibni Füheyre Cebbar İbni Sülma isimli birinden mızrağı yediğinde biri Maune'de Cebbar'ın da Müslüman olmasına vesile olan o cümleyi söyledi Fustu bir Rabbil Kabe Allah'ın Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki kurtuldum Aynı cümle Hazreti Ali Abdurrahman İbn Mülcem harici Abdurrahman İbni Mülcem tarafından yaralandığında kılıcı yedi başından aşağı aynı cümleyi söyledi. Ali de radıyallahu anh, ben kazanan oldum dedi. Niye? Mazlum kazanır ya mazlum kaybetse de kazanır. Mazlumen eğer birisi öldürülüyorsa mazlumen eğer bir şey başına gelmişse kaybetse de kazanan mazlumdur bütün zalimler kaybetmeye mahkumdur kazanmış gibi gözükse de kaybeden bütün zalimlerdir Allah hiçbir zaman ne dünyada ne ahirette zalimleri kazananlardan etmeyecek zaten şu anda kazandım diye ortalıkta gezen adamlar kazandım diye tarihte hava atan adamlar kazandım diye bir şekilde bir şey diyen adamlar en büyük kayıp içerisinde göreceğiz göreceğiz Ahirette de asıl daha büyüğünü göreceğiz. Allah bizi mazlumlardan eylesin. Şimdi aleyhissalatü vesselam efendimiz bütün bu olayları bize çok fazla anlatmadığı gibi sadece Buhari ve Müslim'de şöyle bir hadis bize nakledilir. Zulmen öldürülen hiçbir kimse yoktur ki onun kanından Adem'in ilk oğluna bir nasip olmasın. Çünkü öldürmeyi ilk icat eden odur. Kötü bir çığır kötü bir sünnet kötü bir yol kim açarsa o yol yüründüğü sürece o ilk açana günah kazandırır. İyi bir yol hayır adına iyi bir sünnet açana iyi bir çığır açana da o yol devam ettiği müddetçe sevap kazandırır. Ne oldu peki ayet nasıl sonlanıyor derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için Yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Öldürdü ama nasıl gömecek bilmiyor. Yakacak mı? Suya mı atacak? Öyle mi bırakacak? Çünkü ilk kez bir ölü var dünyada ilk kez. Ve Kabil ne yapacağını şaşırıyor. O şaşkınlığının ardından Allah iki tane karga gönderiyor. O iki karga birbirleriyle kavga edince biri birini öldürüyor. O öldürmenin arkasından karga öldürdüğü kargayı gömüyor ve bunları görüyor Kabil işte o anda diyor ki yazıklar olsun bana şu karga kadar da olamadım ki kardeşimin cesedini gömeyim dedi ve ettiğine yananlardan oldu burada çok önemli bir şeyi yakalamamız gerekiyor bakın bir karga bile muallim oluyor insana kargadan muallim olur mu bizim talebeler hatırlar bizim ilk yaptığımız derslerden bir tanesidir Evet o sözü ben de söylüyorum kılavuzu karga olanın ne olacağı o ayrı bir şey bu da ayrı bir şey. İnsan eğer anlarsa kötüden de ders alabilir. İbret nazarıyla bakarsa iyiler zaten ders olur kötüler de ders olur. Burada da Kabil'in üzerinden biz bunu alıyoruz karga da Kabil'e burada ne oluyor muallim olmuş oluyor. Ondan sonra da cesedini gömüyor ve ondan sonraki hayatında da küfür üzere yaşayıp öylece de öldüğünü biliyoruz Kabil'in. Tarihi kaynaklarda bu noktada bilgi çok. Ben şimdi alınacak dersleri sizin nazarlarınıza vereceğim ama bir noktayı dikkat ettiyseniz girmeden atladım. Ona bir iki cümleyle değinmek istiyorum. Nasıl evlendi bu çocuklar birbirleriyle? Tartışılan bir mesele. Şöyle bir tarihi bilgi var bizde. Hava validemiz her batında ikiz hamile kalıyor. Biri erkek biri kız onlar doğuyor. Bir ikincisinde de öyle oluyor ve onlar çaprazlama bir biçimde birbirleriyle evleniyorlar. Tevrat'ta da bilgi bu şekilde bizim tarihi kaynaklarımızda da bilgi bu şekilde. İbni Kesir... Bunları ve buna benzer olayları anlattıktan sonra diyor ki ya karanlığa taş atmanın bir anlamı yok. Allah bize söylemediyse peygamber sallallahu aleyhi ve sellem açıkça bu konuda bize bir şey söylemediyse bizim bu konuda çok farklı bir şekilde meseleyi tartışmamızın bir anlamı yok. Ben de aynı kanaatteyim. Bu meselenin üzerinde çok fazla durursak asıl noktayı kaçırmış oluruz. Rabbimiz o gün yasaları çerçevesinde insanlığın nasıl neşet edeceğini nasıl yayılacağını nasıl çoğalacağını elbette takdir etmiştir bize bildirseydi o bilgiyi daha rahat bir biçimde anlayabilirdik ama bize bildirmedi bu şekilde bu mesele muğlak kaldı bizim için sadece tarihi rivayetler işte kitab-ı mukaddesten ve önceki ümmetlerin aktardıklarının üzerinden bu bilgiyi bize aktarıyorlar. Biz tarihi bilgilere karşı yaklaşımımız bellidir. Bu çerçevede meseleyi farklı bir biçimde değerlendirip asıl bizim mesajı gözden kaçırmamamız lazım. Peki nedir almamız gereken mesaj? Mesajlar çok ben sadece birkaç tanesini vereceğim. İki çizgi var karşımızda. Kabil çizgisi. Habil çizgisi ve ayetlerden aldık aslında bu mesajları biz kötüsünü vermek kabil iyisini vermek habil çizgisidir. İnfak mı yapacaksın iyisini vereceksin. Tarihi geçmiş gıdaları öğrenci evlerine yurtlara gönderenler ah burada bir şey söylüyor bak size satılmayan eşyaları gönderenler bir şey söylüyor İyisini ver ya iyisini iyisini ver iyisini verirsen habilce vermiş oluyorsun böyle burada habil gibi konuşup kabil gibi davranmak değil mesele mesele habil gibi konuşup habil gibi davranma meselesidir mesaj da budur zaten eğer Allah adına veriyorsan Allah için veriyorsan en iyisini vereceksin İyisini vererek Allah'ın o rızasını onun hoşnutluğunu kazanma adına bir gayret içerisinde olacaksın kabul edilmeyince öfkelenme Kabil kabul edilince tevazu göstermek Habil çizgisidir kabul edilmedi ne yaptı öfkelendi Habil'in kabul edildi ne yaptı Rabbisine yakardı tevazu ile o kabul edilişinin reklamını da yapmadı yani Habil'deki o davranış ideal bir davranıştır Asıl olması gereken odur o, o da oldu. Mesela Kabil ne yaptı? Neden kurbanım kabul edilmedi diye kendisini sorgulayacağına neden onunki kabul edildi dedi. Neden kendisininkinin kabul edilmediğini sorgulasaydı hastalığını bulacaktı. Ama onu değil de diğerini yapması meseleyi farklı noktalara çekmesi ocağını batırdı. Üçüncüsü haset etmek Kabil... İsar duygusuyla hareket etmek Habil çizgisidir unutmayalım haset Kabil hastalığı ve hasetçi aslında Kabil'in yolunu izliyor. Peki İsar nedir benim olmasın koy onun olsun demektir İsar yaşatmak için yaşamaktır peygamberi bir ahlaktır çok kolay değil bu ama olması gereken bu ve o çizgidir aslında Habil'in çizgisi. Dolayısıyla biz eğer Kabil çizgisinde değil de Habil çizgisinde olmak istiyorsak bunu yapmak durumundayız. Dördüncüsü zalim olmak ve zulmü haklı göstermek Kabil, mazlum olmak ve zulme meyletmek Habil çizgisidir. Zalim olmak ve zulme meyletmek ikisi de adamı ne yapar Kabil'in çizgisine getirir. Ama mazlum olmak ve ne olursa olsun şartlar ne olursa olsun. Bin defa mazlum olmayı bir defa zalim olmaya tercih edebilirim demenin adıdır Habil çizgisini takip etmek. İstediğini alamayınca hemen öldürmeyi düşünmek Kabil kendisini öldürmek için harekete geçene bile hakkı duyurmaya çalışmak Habil çizgisidir. Ölürken diriltiyor ölürken takvayı hatırlatıyor yapma diyor aslında. Kim bilir satır aralarında ne dedi Kur'an bize biliyorsunuz sadece sözün özünü veriyor. Ama biz anlayabiliyoruz orada takvayı söylediğine göre Kabil kim bilir neler söyledi. Ama o anda bile onu ona hatırlatması çizgisindeki hak davayı gösteriyor. Altıncısı da şu çok önemli benim güzel kardeşlerim her şeyi dünyada çözüme kavuşturma arzusu Kabil. Bazı şeyleri ahirete bırakma emeli habil çizgisidir. Her şeyi dünyada mı çözüme kavuşturacağız? Mesela yanıp tutuşuyoruz şu anda dünyadaki zalimleri görünce. İşte Doğu Türkistan'da olanları görüyorsunuz. İzlediğiniz zaman kanınıza dokunuyor. Kanınıza dokunması gerekir. Ve o gece yatamıyorsunuz belki uykunuz kaçıyor. Nasıl olur diyorsunuz nasıl olur diyorsunuz? Allah'ın o zalimleri görmediğini mi zannediyorsunuz? Haşa. Allah zalime mühlet veriyor ve biz ahirette o zalimlerin belki dünyada değil ahirette çektiklerini gördüğümüz zaman o zaman diyeceğiz ki oh iyi ki de hepsi buraya kalmış iyi ki de hepsi buraya kalmış bu o kadar önemli bir şey ki Habil bu işte bu bunu anladığın zaman haşa Allah'ın adaletinden hiçbir şüphe duymazsın en ufak bu manada zalimlerin o zulümleri yaparken elde ettikleri güçten dolayı imkandan dolayı kendi inançlarını sorgulamazsın. Asla bu noktada başka şeyler aklına gelmez. Habil'in çizgisi bu Kabil'in çizgisi de bu. Allah bizi Habil'in çizgisinden ayırmasın. O hak çizgi ne olursa olsun ne olursa olsun ne olur birbirimize bunun duasını çok yapalım. Kabiller şeytanın ambalajlarını çok kullanır bizi saptırmak isterler başka şeyler olur olur bu olur işte sapmadan bu işi devam ettirebilmenin adıdır biliyorsunuz istikamet Allah bizi o istikamet çizgisinde daim eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim geldik işin sonuna dünyadaki cennet aile diyeceğim şöyle de bir başlık açacağım herhalde gençlerin çok hoşuna gidecek bu başlık gençlere evlilik konusunda el uzatın diyeceğim niye çünkü bunun için bir yaramız var bizim bir rivayet aktaracağım biraz sonra size ama bu rivayetin üç tane muhatabı var karşımda da olduklarını zannediyorum birincisi vakti gelmesine rağmen halen evliliği geciktiren gençler böyle bir şey var gelmiş vakti bunun yaşı yok biliyorsunuz vakti gelmiş Niye evlenmiyorsun beyefendi bir sürü bahane 40 tane o oldu malı bu olmadı şöyle oldu böyle oldu. Bu benim biraz önce aktaracağım biraz sonra aktaracağım rivayetin birincisi bu. Vakti gelmesine rağmen evliliği geciktirenlere. İkincisi vakti gelmesine rağmen evliliği geciktiren ebeveyne anne ve babaya. Delikanlı kızımız neyse vakti gelmiş ama kız babası 40 tane bahanesi var. Oğlan babası 40 tane planı var. Geciktirdikçe geciktiriyor. Bu da ikincisi. 3. kesimde şu İslam cemaatine, İslam toplumuna sesleneceğim burada. Ben de onların içerisindeyim. Etrafımızda evlenmek için heveslenen, meşru şekilde adım atmak isteyen bir sürü gencimiz var. Kızımızla, erkeğimizle bir şeyler engel oluyor maddi sıkıntılar başka şeyler hareket edemiyorlar. O üçüncü kesimde de o İslam cemaati bu işin sorumlusu. Bir yerde bir mahalle düşünün mesela akrabalar arasında bir şey düşünün. Diyelim ki bir yerde hizmet ettiğiniz insanlar olarak kendi ailenizi düşünün fark etmez. İçinizde bekarlar var ve siz o bekarların derdini kendi yüreğinizde hissetmiyorsanız o bekarların günah adına kazandıklarından siz de pay sahibisiniz bu çok dehşet bir şey inanın ki çok dehşet bir şey umarım ki biraz sonra aktaracağım rivayet hepimizi bu noktada bir silkeler de hepimiz kendi sorumluluğumuzu anlamış oluruz burada ben kendi ayaklarıma kurşun sıktığımın farkındayım millet işi gücü yok gelip benim başıma gelecek hoca beni evlendir şudur budur Öteksi diyecek işte düğün yapacağım geliyor bir sürü bana ben bunu bilmeme rağmen söylüyorum ama bu tarz şeyler hukuk işidir. Tanıyan tanıdığına el uzatabilir. Öyle tanımayan insanların bu manada işe girip farklı yerlere çekmesi de doğru değildir. Böyle diyeyim de en azından bana biraz merhamet etsin bazıları. Şimdi ben meseleyi anlatıyorum size benim güzel kardeşlerim. Rebi'a İbni Kab el-Eslemi isimli bir sahabi efendimiz var Eslem kabilesinden. Çok büyük ihtimalle Hazreti Ebu Zer'in vesilesiyle imanla tanışıyor. Çünkü Eslem kabilesiyle Gifar kabilesi yan yana olan kabilelerdir. Geliyor Medine'ye gencecik birisi. İşi gücü Allah Resulü'nün terbiyesinde olmak. Suffa'ya giriyor ve kendi kendine şunu söz veriyor. Ben diyor Aleyhisselatu vesselam Efendimizin hizmetinde bulunacağım. Müslim'de bize aktarılan rivayete göre de bir gün hücre-i saadetin önünde duruyor. Uyumayayım bu gece Allah Resulü kalktığı zaman onun adres almasına ben yardımcı olayım. İbreyini hazırlamış orada duruyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz uyanınca koşuyor. Hizmetini yapıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz çok memnun oluyor bu delikanlıdan. Rebiya diyor dile bakayım benden ne dilersin ne istersin benden. Rebiya o anda tek bir dileği var ve söylediği cümle şu ya Resulallah dua et cennette seninle beraber olayım aleyhissalatü vesselam efendimiz de diyor ki tamam Rebiya dua etmek benden sen de bana secdelerinle yardım et namazlarınla yardım et peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu cümlesinin altını çizin peygamber aleyhissalatü vesselam duanın kabulünü secdelerin çoğalmasına bağlıyor sen de bana onunla yardım et diyor Aradan bir müddet geçiyor. Rebiya halen o hizmetini devam ettiriyor. Aleyhisselatu vesselam Efendimiz bir gün Rebia'yı görünce Rebiya diyor artık evlenmeyecek misin? Evlensen kendine bir aile kursan. Ya Resulallah diyor şu anda herhangi bir şeyim yok ki ve istemiyorum bir şey beni senin hizmetinden alıkoysun. Efendimiz bir şey söylemiyor. Aradan bir müddet geçiyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir daha Rebia diyor. Evlenmeyecek misin? Evlen kendine bir aile kur. Bakın bir alim talebelerine karşı ne söylenmesi gerekir buradan öğreniyoruz. Bir aile büyüğü ne söylemesi gerekir buradan öğreniyoruz. Gençlerin üzerinde söz sahibi olan birisi ne söylemesi gerekiyor buradan öğreniyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ikinci kez ey Rebi'a evlenmeyecek misin diye soruyor. Rebi'a da aynı cevabı veriyor. Sonra diyor ki kendi kendine ya diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iki kere aynı soruyu bana sorduysa vardır bundan bir şey. Üçüncü kez sorsun diyeceğim ki ya Resulallah evleneceğim. Bu sefer de Efendimiz sormuyor. Rebiya <gülüyor> böyle Allah aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanına geliyor sözü açmaya çalışıyor bir şeyler söylüyor. Efendimiz hiç o oralara girmiyor. Ve bir müddet sonra aleyhissalatü vesselam efendimiz aynı soruyu bir daha soruyor. Rebiyan'ın da beklediği o hemen diyor ki ya Resulallah evleneceğim ama nasıl evleneceğimi bilmiyorum. Me mihir verecek param var ne düğün yapacak param var ne de karşımda hanım var diyor. Seçecek hanım da yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepsini hazırlamış aslında. Hepsi aklında aklına kurban olduğumuz. Falanca Ensar'ın evine git diyor Rabia. Selamımı söyle onlara ve onların kızına talip olduğumuzu, benim seni gönderdiğimi söyle. Bak bakalım ne diyecekler. Varıyor Ensar'dan birinin evine. Resulullah nereye demişse söylüyor Aleyhisselatu vesselam efendimizin selamını sahabe durur mu? Gönderen Resulullah'tır. Hemen kabul ediyorlar ve kızlarını vermeye söz veriyorlar. Geliyor Rabia. Ya Resulallah diyor öyle bir yere gönderdin ki beni söyler söylemez aile itiraz etmeden tamam dedi. Şimdi ne yapacağım dedi bana Büreyde'yi çağırın dedi akrabası Büreyde dedi. Bak Rebi'nin böyle bir hayır işi var topla bakalım Müslümanlardan biraz mihir adına düğün masrafı adına bir şeyler topla. Rebiya gidiyor topluyor bir çekirdek kadar bir altın getiriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem altını uzatıyor Aya al diyor bunu git mihrini ver. Gidiyor o heyecanla onun tamamını mihri olarak veriyor. Geliyor efendimize ya Resulallah mihrini de verdim ama ne yapacağım bilmiyorum. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki ben Ayşe'ye söyledim. Ayşe arpadan un ekmeği yapacak sen de şu oğlakı al götür falancanın evine o da onu pişirsin düğün yemeğin hazır evde şurada iş tamam bundan sonrası artık sana kalmış diyor düğününü de böyle yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rebia ile olan bu münasebeti ve ona söylediği bu sözler biraz önce başta söylediğim 3 kesimi de inşallah harekete geçireceğini umuyorum Evliliğe vakti gelmiş olanların itiraz edecekleri hiçbir şey yok. Fakirlik korkusundan dolayı evliliği geciktirene Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çatık kaşlarıyla bakıyor. Çünkü zenginleştirir evlilik. İnanırsak eğer buna tevekkül adına bazı şeyleri yapar sebepler dairesinde de bazı şeyleri ortaya koyarsak. Anne ve baba şudur budur bir sürü mesele biliyorsunuz o meseleleri. Bunların hiçbir tanesi buna engel değil bir de bize bize sorumluluk düşüyor. Ya etrafımızda vakti gelmiş ve halen bu noktada adım atamamış kızıyla erkeğiyle bu ümmetin gençleri varsa inanın bizim için en önemli mesele odur. Bu meseleyi öncelikli bir mesele haline getirip Şeytan madem bizi nikahsızlığa evsizliğe felakete çağırıyor biz Allah'ın davetine uyacağız. Allah da bizi nikaha evliliğe saadete çağırıyor biz Allah'ın dediğini yapacağız. Allah'ın dediğini yapma adına hepinizi görev başına çağırıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun bu işi ortaya koyanlardan etsin İslam ailelerinin sayısı çoğalsın iman edenlerin sayısı çoğalsın. O sayıyla iftihar edeceğinin müjdesini veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç deyse hiçbir şey yapamıyorsak bari Resulullah'ı böyle sevindirmenin bir yolunu bulalım. Allah o gün onun huzuruna çıktığımız zaman katına gittiğimiz zaman bu salih amellerle çıkabilmeyi bizlere kolaylaştırsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.